Dinen nafaka e, talep etme hususu e, iddet müddetiyle e, kayıtlıdır. Şer an. Dinen. E, kişinin e, ne kadar iddeti varsa değil mi? İşte hamile ise hamileliğinin bitimine kadar. Efendim Değilse işte dört ay e, diğer e, iddet süreleri farklılık gösterebiliyor. Hı hı. Bu süre içerisinde alabilir nafakayı. Ee, Şah-i Meslebi'ne müta diye bir husus var. Belli bir faydalanma. Bunu talep edebilir. Onun dışında mer'i mevzuatta e, nafakanın süresi yok. E, ama bu ila hayata devam ettiği için ne yapıyor? Pek çok erkek bundan baya bir sıkıntıya giriyor. E, dini bağlamda, İslam hukuku bağlamında soruluyorsa nafaka talep etme hususu İttet müddetinin sonuna kadar bu süreyle kayıtlıdır. Onun dışında İslam hukuku tecviz etmiyor ama çocukların geçimi için çocukların nafakası zaten hı hı. boşanmış olsalar bile babaya aittir. Onu temin edecek.